Kıymetli izleyenlerimiz tekrar kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Sevim Dincel, Esselamu Aleykum Hocam. Sorum Aleyküm şudur. Salam. Telefondaki paylaşımlar sizin TV'ye mi aittir? Bir şey daha hocam... Efendim bu paylaşımlar arkadaşlara aittir muhtemelen. Evet. Ee, bir şey daha hocam, benim eşim hiç namaz kılmıyor. Cuma'ya bile gitmiyor. 35 senedir böyle. Ben her ibadetimi yapmıyorum ama ona da çok dua ediyorum. Hizmetini <gülüyor> ederim. Sağlıklı, iyi, maşallah. Dualarım kabul mü oluyor? Hiç Rabbimin emriyle işi yok hocamın. Hidayet ver, irşat et ya Rabbim diyorum. Hocam inanın, 4444 kere salatı tefriciyeyi okudum. Ha sabaha kadar, akşama kadar ibadet yapsam da bana bir şey demez. Hocam İstanbul'a gittik. Eşimle fırından ekmek alırken sizin askıda ekmek yazısını görmüş. Her gün aynı fırına gitti. İki kendini alsa üç oraya bırakmış. Bu beni çok mutlu etti. etti. Sevindim. İnşallah bir dönüşü oluyor dedim. Ama yok. Hocam üzülüyorum. Haline ne desem eştir. İyi bir insan desem Rabbim bana gücenir mi? Ekmeğini yiyorum. Evinde oturuyorum. Ne diyeyim hocam? Rabbime emanet olsun. Allah razı olsun. Mutlaka duamızı yapacağız. Ama tercih bütünüyle kula aittir. Her ne olursa olsun kardeşimiz dua etmeye devam etmelidir. Allah mutlaka duasını kabul eder. Reddetmez. O fırından ekmek alırken bir de asadan ekmek alacaklara ekmek bırakması, bu onun için bir kapı olur inşallah. Bu onun gönlünün güzelliğini gösterir. Evet, güzeldir demek, gönlü güzeldir demek doğrudur. Allah bir yerden bir kapıyı aralar, ona ihsan eder, ikram eder. Bize düşen sabırla dua etmektir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu, Kıyamet günü, onlar eşleriyle beraber karşılıklı koltuklar üzerinde otururlar, ikrama nail olurlar. Bu durumda eşler aslında manevi olarak bir nevi ortaktırlar. Hangisi öndeyse, yani diyelim ki biri o sekiz kat cennetten dördüncü kate kazandığı biri birinci kattadır. birdekini de dörde alır, hangisi yukarıdaysa ötekine de onu ikram eder. İnşallah düzelir, inşallah Rabbine döner. Eğer ahlak itibariyle o güzelliği varsa, Allah o güzelliğini sevip o hidayeti öyle ikram eder. Sabredelim, inşallah göreceğiz döner. Hem de ummadığımız kadar güzel olur. Eğer böyle olmazsa, Allah bir şekilde bir sıkıntı yaşatır bir hastalık yaşatır. Sonra onu kendine döndürür. Rahmeti tecelli eder, onu kendine döndürür. İnşallah böyle bir sıkıntı yaşamadan kendi iradesiyle o güzelliğini ortaya koyar. O da duasının kabul olduğunu da görür inşallah. Allah razı olsun. Efendim bir izleyicimiz, bir müminin mümin kardeşine yüzüne karşı veya giyabında <gülüyor> Edebi nasıl olmalıdır? Evet. Edep imandandır. Edebi olmayanın imani olmaz. Allah'a karşı edep, Resulüne karşı edep, Allah'ın kitabına, vahyine, Kur'an'a karşı edep, müminlere karşı edep, insanlara karşı edep, bütün varlığa, bütün mahlukata karşı edep gerekir. Bu edep imandan kaynaklanan bir edeptir. Önce Allah onu nereye koymuşsa, onun da onu oraya koyması gerekir. Yoksa Allah'a karşı edebe aykırı davranmış olur, kardeşine karşı, varlığa karşı, mahlukata karşı edebe aykırı hareket etmiş olur. Onun yeri neredeyse, onun da onu orada görmesi gerekir, ona öyle muamele etmesi gerekir. Mümin kardeşini nerede görmesi gerekir? Allah'a iman etmiş bir kul, Allah'ı seven bir kul. Allah'ın sevdiği bir kul. Allah'ın rızasını, dostluğunu isteyen bir kul. Böyle bir derdi olan bir kul. Bu durumda ona muamele ederken bunu unutmaması gerekir. Allah'ın kendisiyle beraber olduğu bir kul, onun da Rabbi ile beraber olduğu bir kul. Böyle bakınca zaten onu sever. Ona hakkını teslim eder. Nasıl bir muamele yapılması gerekirse, edeple muamele yapması gerekirse öyle muamele eder. Onu aşağılamaz. Herhangi bir şeyden dolayı onu küçümsemez. Bir hatası, kusuru, yanlışı, günahı olsa bile onunla onu örtmez. Sadece o günahtan dolayı onu hesaba çekmez. Bir kardeş olarak Allah kardeş yapmıştır. Mümin kardeşi olarak görür. Öz kardeşine nasıl muamele edecekse ona da öyle muamele eder. Onu sever, ona yardım eder, sıkıntısı varsa gidermeye çalışır. Gıyabında onu korur, onu muhafaza eder, onu savunur. Yani gıyabında herhangi biri onun şerefiyle oynamaya kalkışırsa, onu küçümserse, ona hakaret ederse, dedikodusunu yaparsa kardeşini aynı zamanda savunur. Eğer bunu yapmazsa, kardeşinin hakkını teslim etmemiş, ona edeple muamele etmemiş olur. Bir de ne buyurdu Resulullah Efendimiz ve vesselam? Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden de iyidir. Bu saygıyı, bu sevgiyi de göstermesi gerekir. Evet, büyüğüne saygı gösterirken, Allah'ın ve Resulü'nün emrini yerine getirdiğini bilerek, Allah'a karşı, Edebinin gereğini yerine getirdiğini de bilmesi gerekir. Ne yaparsa yapsın, mutlaka Allah'ın hesabını yapması gerekir. Kul Allah'ın hesabını yaparsa, kulların da hesabını yapar, yapmış olur. Eğer Allah'ın hesabını yapmazsa, sadece ben insanların hesabını ya da müminin hesabını yapayım derse, zaten gerekeni yapamaz, gerektiği gerekeni yerine getiremez, ona karşı edepli de olmaz. Eğer biri edebini kaybetmişse, bu onun imanından dolayıdır. İmanın zayıflığından dolayı veya olmamasından, imanın taklidi oluşundan dolayıdır. İmanı kaybetmeden önce edebi kaybediyoruz. Edebi kaybedince imanı da beraberinde kaybediyoruz. Edebi olmayanın imanı olmaz. edeple iman bir bütündür. Edep imanın kurun üzerindeki zuhurudur, tezahür etmesidir. Eğer birinde edep görmezseniz bilin ki imanında bir sorun var. Edebi varsa o zaman imanına şahitlik yapıyor onun o edebi. İmanının şahidi edebidir. Onun için bütün mücid kamillerin söz birliği vardır ki bu yolda, ustat yolunda Allah'a vasıl olanlar, Allah'a dost olanlar, edebinden dolayı kazanmıştır. Kaybedenler de edebe aykırı hareket ettiklerinden dolayı kaybetmişlerdir. Bu yolu edebi olmayanlar gidemez. Yani Allah'a dost olabilmek için, o dostluğun yolculuğunu yapabilmek için, Allah'a vasıl olup dost olabilmek için mutlaka edep gerekir. Edebi olmayan bu yolu yürüyemez. Mesle bu kadar iterli olsun. Evet. Efendim Abdulaziz Kara kuş köyün etrafında kurumuş bitkileri, akreplerin yuvaları var diye yaktım. Ama orada karınca yuvaları da olabilir. Böyle yaparak onları da öldürmüş oldum. Şimdi bundan dolayı vicdan azabı çekiyorum. Ne yapmalıyım? Evet. Kardeşimiz yanlış yapmıştır. Ama bilmeden, farkında olmadan yaptığı için olması gereken şey bir kurban kesmesidir. Kurban kesip dağıtacak. Böyle bir durumda eğer hayvanlara bir zarar verme durumu olursa yapılması gereken şey kefaret olarak evet, öyle yapılması gerekir. Bir kurban kesip dağıtmaları gerekir. Buna beraber mutlaka hayvanların da hayvanatın hesabını da yapmamız gerekir. Çünkü Allah onlar da sizin gibi bir cemaattir dedi. Onların da tesbihleri vardır Onların da hamleri vardır Onların da kullukları vardır Onların da Allah'a karşı Sorumlulukları vardır Onları Hayvanları kendimizden Ayırmıyoruz Onlara da hakkını teslim ediyoruz Bu hakkı Allah vermiş İnsana nasıl Muamele ediyorsak onlara da öyle Muamele etmemiz gerekir zulmetmememiz gerekir Eğer Allah onları insanın hizmetine vermişse, o hizmet için kullanmak ayrı şeydir. Yani bir hayvanı kesip yemek başka bir şeydir. Bu şekilde gereksiz yere öldürmek başka bir şeydir. Kefareti gerektirir. Kefareti de, söyledim bir kurban kesmektir. Gücü yetmiyorsa, bir şeyi infak etmektir. Tevbe olsun diye. Yani böyle bir Yanlışın cezasının olduğunu da e, Tatsın diyedir. Evet Efendim Yelis Kale Karlava Selamun Aleyküm Hocam Ben düzeltmeye çalıştıkça Çevremdekiler beni olumsuz etkiliyor O yüzden ailemle Araya mesafe bıraktım Sizin yorumunuz nedir Huzursuzum ama Günahtan kaçınmak için bunu yapıyorum Doğru yol mu Yanlış mı yol bilgilendirirseniz, sevinirim. Hayırlı geceler. Allah sizden razı olsun inşallah. Evet. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Manevi gıda. Mümkün mertebe onlarla beraber olmak lazım. Beraber olduğumuzda istifade ediyoruz. Beraber olduğumuzda gönlümüz onlarla beraber Allah'a dönüyor. Onlarla beraber Allah'a olan yakınlığımız, muhabbetimiz artıyor. Bunlar manevi gıda gibidir, insanların bir kısmı. Bir kısmı ilaç gibidir. Mecbur kaldıkça ilaç kullanıyoruz, onlarla da mecbur kaldıkça beraber oluruz. Mesela iş yerinde beraber çalışıyoruz, mecbur beraber oluyoruz, mecburiyetten. Ya da bir işimiz düşmüş, onlarla beraber olmamız gerekir, mecburiyetten. O iş hal olsun diye, o sorun hal olsun diye ya da kazanmamız gerekeni kazanalım diye mecburiyetten beraber olmuşuz. Bir kısmı da böyledir. İnsanların, insanlardan bir kısmı da mikrop gibidir. Beraber olduğumuzda bizde hastalık bulaştırır. Bu durumda bütün çabamızla, gayretimizle onlardan da uzak durmamız gerekir. Bu kim olursa olsun fark etmiyor. En yakınımız olsa bile Böyle yapmamız gerekir. Mümkün mertebe uzak durmamız gerekir. Çünkü bize hastalık bulaştırıyor, mikrop bulaştırıyor. Gönlümüzü Allah'tan ayırıyor, bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun, mümkün mertebe uzak durmak gerekiyor. Ama eğer onlara yardım edebiliyorsak, onlara şifa olabiliyorsak, onların gönlünü Allah'a döndürebiliyorsak, bu durumda bu zahmeti de çekmek lazım bu feda da yapıp onlara da yardımcı olmak için onlarla beraber olmaya çalışmak lazım. Ama onlar bizi başka tarafa döndürüyor, bizi kirletiyor. Bizi bir sıkıntı veriyorsa Mikroptan kaçar gibi uzak durmak gerekiyor. Evet. Efendim Bakü'den Elsen Mirzeyev. <gülüyor> Selamun aleyküm. Size Selam. bir sorum var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında bir ayet var mı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hazreti Mehdi ile Mehdi'nin geleceği ile ilgili bizim anladığımız ya da bize anlatılan şekilde herhangi bir ayet yoktur. Ama Allah Mehdi'lerde bahsediyor. Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. Bu durumda Mehdi değil, Mehdiler vardır. Yani hidayete ermiş ve hidayete erdiren manasındadır Mehdi. Kim hidayete ermiş ve hidayete erdiriyor, hidayete davet ediyorsa, hidayete erdirirken, kendi üzerinden hidayeti eğer takdim edebiliyor, örnek olabiliyorsa, o ona Mehdi denir. Elbette ki bunun dereceleri vardır, mertebeleri vardır. Ne kadar mehdidir? Marifeti kadar, bilgisi kadar, ilmi kadar, imani kadar, kulluğu kadar, aşkı, muhabbeti kadar, örnekliği kadar mehdi olmuş olur. Bu mehdiliği bütün müminlerin yapması gerekir. Allah öyle emretmişti, kendinizi ve ehlini, ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Koruyan Mehdi'dir. Koruyabilen Mehdi'dir. Kendi ailesine Mehdi'dir. En azından herkesin kendi ailesine Mehdi olması Allah'ın emridir. Bununla beraber Vel Asr suresinde bütün insanlar hüsrandadır buyurdu. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı yaşayıp tavsiye edenler, sabrı yaşayıp tavsiye edenler müstesna dedi. Bunu yapanlar da Mehdi'dir. Yapmasa ne olur? Yapmasa hüsrandadır dedi. O zaman bütün müminler kendi peygamberini temsil eder, etmek zorundadır. Temsil ettiği kadarıyla aynı şekilde hidayete ermiştir. Hidayete de ermeye vesile olmuştur. Dolayısıyla kendi mertebesine göre mehdiidir. Bir de Resulullah Efendimiz'i kamil manada temsil etmek vardır. Evet, Bunlar müşid-i kamillerdir. Her zaman için bunlar vardır bir değil. Yani bir kişi Resulullah Efendimizi temsil ediyorsa diğer peygamberleri temsil edenler de vardır. Sayısını Allah bilir. Mutlaka her yerde, her beldede de kendi mertebesine göre mehdiler vardır. Diyelim ki kendi beldesindeki bir mehdiye biri tabi oldu, uydu. Onunla beraber yürüdü. Onun vardığı yere vardıysa Allah mutlaka onu başka bir mehdiyle muhatap eder. Kulunu yalnız bırakmaz. Huruni başıboş bırakmaz. Her yerde, her zaman mehdiler vardır ve kıyamete kadar da böyle olacak. Ama özel manada sorduğu mehdi ayette, Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ama genel manada vardır ve mevcuttur. Bize de düşen mehdiyi beklemek değildir. Bize düşen mehdi olmaktır. Yoksa bu sorumluluktan kaçtığımızda o gelir bizi kurtarır gibi bir fikir, bir düşünce bizi Allah yolundan Allah yolunda cihad etmekten alıkoyar. Evet. Sohbetin başında söylemiştik. Eğer Allah Resulü ve Allah yolunda cihad etmek sizin için her şeyden sevgili değilse bu durumda belanızı bekleyin dedi. Allah'ın emrini bekleyin. Allah'ın emri belanızı bekleyin dedi. Onun için bize düşen, çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Bu çabayı, gayreti de sevmektir. Hangi çaba gayret? Allah'a kul olma çabası, gayretti. Hidayete erme çabası, gayreti. Hidayetçi olma, Mehdi olma çabası, gayretti. Yoksa kendi kendimize hayal kurup, belki ben Mehdi'yim demek değil. Biz hidayete erdiğimizde, nerede olursak olalım, Zaten yolu yürüyoruz. Manevi olarak yolu yürüdüğümüz için bize uyanlar da, bizimle beraber olanlar da, bizim gibi yapmaya çalışanlar da aynı şekilde ne olur? Hidayete erer. Hidayet yolunda yürür. Allah'ın yolunda yürür. İnşallah bunu böyle anlamamız gerekir. Yoksa onu beklemek doğru değildir. Mehdi olmaya çalışmak gerekir. Efendim Veysel Akyol <gülüyor> Efendim üzüntünüz üzüntümüzdür. İnanın bugünkü haliniz hala aklımda. Siz bizi sevmekten başka bir şey Siz bizi sevmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ama biz size hep sıkıntı veriyoruz. Bu normal bir insanın kaldıracağı bir yük değil. Sizi seviyoruz. Allah bizi yalancılardan eylemesin. Amin. Elbette ki bütün kardeşlerimizin kazanmasını istiyoruz. Bütün ümmetin kazanmasını istiyoruz. Bütün insanlığın kazanmasını istiyoruz. Neyi kazanmasını istiyoruz? Ebedi hayatını, kendi insanlığını, Hazreti insan olmayı. Eğer biri şeytanın tuzağına düşerse, elbette ki buna üzülürüz. Eğer biri bile bile şeytana tabi olur, ben de senin hizmetindeyim derse, elbette ki buna üzülürüz. Onun için, Şeytana uymak başka bir şeydir. Şeytanın vazifesini yapmak başka bir şeydir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Nasıl fitne çıkarılır? Dedikoduyla, iftirayla, suizanla. Mümine düşen dedikodunun, iftiranın ya da gıybetin peşinden koşmak değildir. Mühmüne düşen Allah demektir. Allah ile beraber olmaktır. İnsanları birbirine düşürmemektir. Birbirine kötülememektir. Hata kusur aramamaktır. Şeytana hizmet etmemektir yani. İblise ben de sendenim dememektir. Birilerinin böyle söylediğini görmek, bu hale düştüğünü görmek elbette ki bizi üzer. İnsanlığın da hali ortadadır. Eğer iblisin tuzağına düşmeseydik, İblise uymasaydık, birbirimizi nasıl öldürebilirdik? Eğer mümin olsaydık, Allah'a iman etseydik, Allah'ı sevseydik, Allah'ın sevdiğini sevseydik, alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'e tabi olsaydık, rahmet olsaydık, değil birbirimizi öldürmek, birbirimizi üzme cesaretinde bile bulunamazdık. Kardeşim kırılır diye ona yan bile bakamazdık. Bir mümin, bir mümin'e sertçe bakarsa hakkı geçirdi diye Resulullah Efendimiz. Senin peygamberin bu. Bırak yani öldürmeyi, hakaret etmeyi onu, ona zulmetmeyi, onu eleştirmeyi, çekiştirmeyi sertçe baksa hakkı geçiyor. Mümin, Allah'a iman eden, Allah'ın hesabını yapmaz mı? Allah sana her şeyin hesabını sorar. Düşündüğünün, konuştuğunun, yaptığının hesabını sorar. Hesabı düşünen bir insan, Allah'ın huzurunda hesap vereceğini iman eden bir insan, hiç bunu yapabilir mi? Nasıl zulmedebilir? Nasıl Allah'ın yolunu yanlış gösterebilir, ters gösterebilir? Ters göstermek için çaba gayret sarf eder. Hele bir de Allah oradan ona ikramda bulunmuşsa. Bir de biri birini öldürüyor, öteki orada alkış çalıyor. sussuz biri, masum biri, yolda yürüyen biri. Yani sen iblisin yaptırdığına alkış mı çalışıyorsun? Güzel yaptı mı diyorsun? Doğru yaptı mı diyorsun? Bundan büyük tuzak olabilir mi? Sonra diyorsun ki ben müminim. Ben Allah'ı seviyorum. Sen Allah'a ters düştün. Sen Resulüne ters düştün. Nasıl müminsin yani? Nasıl Müslümansın? Oraya bakanlar da herhalde bu böyle söylüyorsa, bunlar böyle söylüyorsa demek ki biz de söyleyebiliriz. Demek ki bu doğruymuş der. Bir de onların günahı yüklendi. Allah insana akıl vermiş. Onu kullanmalıdır. Hakkı görmek için, hakikati görmek için mümin feraset sahibidir. Mümin basiret sahibidir. Eğer mümince bakamıyorsa feraseti yok demektir. Basireti yok demektir. İmanı yok demektir. İmanıyla bakmıyor demektir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın vahyiyle bakar. Mümin kendi Peygamber'in bakışıyla bakar. Peygamberiyle beraber nazar eder. Eğer peygamberiyle bakarsa nasıl bakacak? Rahmetle bakacak. Şefkatle bakacak. Hilmle bakacak. Hidayetle bakacak. İnsanların hidayete ermesi için, cennete gitmesi için konuşacak, çaba gayri sarf edecek. Hiçbir şey yani o zulmün içinde hiçbir dahili, dahili olmasa bile, sadece diliyle onlar haklıdır, öldüren haklıdır dese, zulmeden haklıdır dese, hatta demese sadece bunu böyle düşünse, şeytan'a destek vermiş oldu. Şeytana yardım etmiş oldu. İblise yardım etmiş oldu. Söyleyince ne olur? Söyleyince onları dinleyenler onu tasdik edince onların da günahı yüklenmiş olur. Niye cehenneme gitmeye çalışıyorsun bu kadar? Yani söyleyince ne kazanırsın? Söyleyince bu dünyada da ateş ona dokunur. Allah öyle söyledi. Zalimlere meyletmeyin. Sonra ateş size de dokunur. Siz de o ateşte yanarsınız. Onun için bizi dinleyenlerin bunu böyle anlaması gerekir. Kim olursa olsun, eğer zulmediyorsa, haksızlık ediyorsa, cinayet işliyorsa, öldürüyorsa, biz de bunlar doğru yapıyor dersek bu durumda onları desteklemiş oluruz, manevi destek vermiş oluruz. Onlarla beraber olmuş oluruz. Gönlümüz onlarla beraber olmuş olur. Şeytanla, iblisle beraber olmuş olur. Zalimlerden olmuş oluruz. Ateşi bekleyin. Belanızı bekleyin yani. Bu böyledir. Hak neyse bize düşen onu savunmaktır. Doğru neyse onu söylemektir. Allah neyi söylediyse onu söyleriz. Resulü neyi söylediyse onu söyleriz. Resulü nasıl baktıysa bizim de öyle bakmamız gerekir. Bir mümin olarak. O neyi konuştuysa bizim de öyle konuşmamız gerekir. Öyle konuşmuyorsun. Kendine göre mi konuşuyorsun? Birilerine göre mi konuşuyorsun? Sen Allah'ı ve Resulünü kabul etmemişsin. Evet. Elbette ki insanların şeytanın tuzağına düşmesine üzülüyoruz. Allah'tan başka tarafa dönmesine üzülüyoruz. Şeytana tabi olup şeytanın işini yapmasına Üzülüyoruz. Allah bizi gerçek manada Allah ile bakanlardan eylesin. Amin. Ferasetle bakanlardan eylesin. Amin. Basiretle bakanlardan eylesin. Müminlere kardeşçe bakanlardan eylesin. Amin. İnsanlara insan kardeşi olarak bakanlardan eylesin. Amin. Bütün varlığa, mahlukata Allah'ın nazarıyla nazar edenlerden eylesin. Hepsine hakkını teslim edenlerden eylesin. Allah'ın koyduğu yerde onu öyle görüp öyle kabul edip öyle muamele edenlerden eylesin. Kendini bir şey sananlardan eylemesin. Allah'ın mülkünde kendini bir şey zannedenlerden eylemesin. Amin. Allah bilmiyor ben biliyorum diyenlerden böyle saygısızca düşünüp konuşup hareket edenlerden eylemesin. Efendim, bir izleyicimiz Selamünaleyküm Efendim. Rabbimin ve sizin sayenizde karanlıklardan kurtulmuşken tekrar karanlıklara bulaştım. Ne yapmalıyım? Tüm çabamı, gayretimi, duamı yapıyorum ama beceremiyorum demiş. Evet. Allah bizi karanlıklardan kurtardıktan sonra bizim karanlığa düşmemiz asla doğru olmaz, layık olmaz. Bir kul Allah'ı sevince, Allah onu sevince, onu kaybetmek bir insana gerçekten yakışmaz. Yakışan bir hal, yakışan bir tavır değildir. Eğer kaybediyorsa, Allah'ın kendisine verdiği nimetin kıymetini bilmediğinden dolayıdır. Ona şükretmediğinden dolayıdır. Onu tercih edemediğinden dolayıdır. Bu durumda başka şeyleri tercih etmiş olur. Hataya Günaha, yanlışa düşmek başka bir şeydir. Karanlığa düşmek başka bir şeydir. İmam nurdur. Allah'ı sevmek, Allah ile beraber olmak nurdur. Ama küfür karanlıktır, zulmettir. Onun için böyle bir durumda yapmamız gereken şey nedir? Neden kaybetmişiz? Kesinlikle tek bir sebebi vardır. O da nimetin kıymetini bilmeyip, bilemeyip Şükürsüzlükümüzden dolayı kaybederiz. Allah ayet-i de öyle buyurmuştu. andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu artırırım. Ama şükretmezseniz azabım çok şiddetlidir dedi. Çok şiddetli azap ne demektir? O nimeti alırım. Şükretmediğinden dolayı evet, şiddetli bir azabı dışarı olmuş olursun ki sen kendini azabın içine atmış olursun. Onun için şükretmeyenler iblise tabi olmuş olur, şeytana tabi olmuş olur. Eğer şükredersek Allah nimeti artırır. Evet, ne yapacağız? Kaldığımız yerden devam etmek için evet, bir daha dönmemiz lazım, bir daha yola koyulup, bir daha yürümeye çalışmamız lazım ki kaybettiğimizi tekrar kazanabilelim. Ama inşallah bu sefer daha Güzel sarılırız. Kaybetmemek için şükrederiz. Şükrettikçe göreceğiz ki Allah nimeti arttırır. Nasıl ki zahiri nimet için bu böyleyse, asıl manevi nimet için böyledir. Allah o manevi nimeti ikram ettiğinde, sevgisini, yakınlığını ikram ettiğinde, kendini zikrettirdiğinde, kendisine secde ettirdiğinde, güzellikler yaptırdığında, Aynı zamanda buna şükür gerekir. Hamdolsun ki bana ikram ettin ya Rabbi. Sen ikram ettin. Ben yaptım değil. Sen bana ikram ettin. Beni sevdiğin için ikram ettin. Deyip şükredersek Allah onu arttırır. Ama ben işte Allah için şunu yaptım, Allah için bunu yaptım. Allah da bana şöyle muamele de bulundu. Sevmediğim bir muameleyi bana yaptı dersek. Nankörlüğün en büyük günü yapmış oluruz. Demek ki hala Allah'ı tanıyamamışız. Tanıyamamışız ki O'nun işini beğenmiyoruz. Muamelesini beğenmiyoruz. Bize ikram ettiklerini beğenmiyoruz. Yaptığımızı, bizim yaptığımızı zannediyoruz. Bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir dedi. Her ne iyilik varsa hepsi O'nun ikramidir. O ikram ediyor. Ama nefsimizden de Göreceğimiz sadece kötülüktür. Bizi ters tarafa sürükler, bizi başka tarafa sürükler. Bizi şeytanla beraber olmaya sürükler. Şeytana arkadaş olmaya, dost olmaya, şeytana hizmetçi olmaya sürükler. Bir insan düşünün ki o Hazreti İnsan. Allah kendisine halife olsun diye yaratmış. O gidip iblise şeytana halife oluyor. Hiç böyle bir şey yakışıyor mu insana? Evet genel olarak söyledim. Kardeşimiz için değil. Genel olarak anlaşılsın diye söyledim. Evet yapmamız gereken şey tövbe etmektir, istiğfar etmektir, Allah'a dönmektir. Ya Rabbi sana döndüm demektir. Göreceğiz ki Allah tövbe edenleri, çok çok tövbe edenleri sever dedi. Bu tövbemiz aynı zamanda Allah'ın bizi sevmesine vesile olur, sebep olur. Çok çok tövbe edenler çok çok hata yapıyor, yanlış yapıyor, eksik yapıyor ki çok çok tövbe ediyor. Ama çok çok tövbe edenleri sever. Bize de düşen tövbe etmektir. Eğer Allah bizi sevsin istiyorsak, aydınlığa kavuşalım istiyorsak, karanlıktan kurtulalım istiyorsak, yapmamız gereken şey çok çok tövbe etmektir, istihbar etmektir. Allah'a dönüp ona koşmaya, firar etmeye çalışmaktır. Efendim Nurullah Börü, selamünaleyküm hocam. Ben adalet mezunuyum, katiplik sınavına hazırlanıyorum ve hakkımda hakkımla katip olmak istiyorum. Ama alım olduğu zaman uygulama sınavını geçmek geçtikten sonra savcı istediği üç kişinin atanmasını yapabilme hakkına sahip. Ben de uygulama sınavına geçtikten sonra tanıdığım savcı atamamı yaparsa. Başkasının kul hakkına girmiş olur muyum? Hayırlı yayınlardım sana. Evet. Mesela bu soru özel bir soru. Bununla beraber içinde bulunduğumuz zamanın sorunlarından kaynaklanan bir soru. Böyle bir durumda bu soruyu kime sormamız gerekir? Kendi gönlümüze sormamız gerekir. Hayati yaşarken önümüze böyle birçok şey gelecek ki onu kitaplarda bulamayız. Şu durumda benim ne yapmam lazım gerekir dediğimizde nereye soracağız gönlümüze. Nasıl? Rabbim beni huzura alsa. Kurum sen bunu yaptın. Neden yaptın? diye sorsa bizim cevap verebilme imkanımızın olması gerekir. Cevap verme bilmemiz gerekir. Mesela böyle bir durumda Allah ona sorsa kurum sen bunu böyle yaptın. Acaba başkalarının hakkına girdin mi, girmedin mi? Tecavüz etmiş oldun mu, olmadın mı? Yoksa kendi hakkını almak için mi bunu yaptın? Eğer yapmasaydın, kendi hakkına da kavuşamadığın için mi yaptın bunu? diye sorsa, ne diyeceğiz? Cevap verebilmemiz gerekir. Eğer ya Rabbi, sen de biliyorsun ki, benim niyetim başkalarının hakkına girmek değildir. Başkasının hakkını gasp etmek değildir. Ama... Sınava girmişim. Kazanmışım. Kazandığım hakkı arabilmek için mecburen bir de orada herhangi birini araya koymuşum diyebiliyorsak sorun yok. Çünkü hesabı Allah'a vereceğiz. Yapılacak bir şey yok. Yani mesela hacca giderken yolda rüşvet vermek zorundasın. Yoksa oraya geçemezsin. Şimdi haca gitmemek için, rüşvet vermemek için haca mı gitmeyelim? Yoksa mecburen ödemeyi yapıp haca mı gidelim diye sorulsa nasıl bir yapacağız? Onlar alıyor bizden, haraj alıyor. Ya Rabbi biliyoruz biliyorsun, beytini tavaf etmek, hac etmek senin emrindir. Ama birileri yol kesiyor, haraj alıyor. Mecbur haracı ödedik. Emrini yerine getirdik, diyoruz. Bu şekilde kendi gönlümüze sorduğumuzda inşallah gönlümüzü mutmain edecek cevap alırız. Evet. Efendim bir soru gelmiş, arkadaş söylüyor. Lütfen bu soruya acil cevap verin. Lütfen çok ihtiyacım var bu açıklamaya demiş. Evet. Ve soru şutudur efendim. İmanımıza zarar gelmeden evlilikte yaşanan sorunları nasıl halletmem gerektiğini bilmiyorum. Bana yardımcı olursanız mutlu olurum demiş efendim. Evet. Her konuda mutlaka Allah'ın hesabını yapmak lazım. Allah eğer insan için evliliği gerekli görmüşse bununla beraber eşlerin birbirlerinin yanında gönleri sükun bulsun diye huzur bulsun diye evliliği gerekli görmüşse bize de düşen Evlenirken özellikle tercih etmek gerekir. Mali olanı, güzelliği olanı değil Rasul Efendimiz'in buyurduğu gibi. Ahlaki güzel olanı tercih etmemiz gerekir. Çünkü ahlaki içindeki demektir. İçindeki eğer zehirse onu içemesin. Dışına bakıp aldanıp evlendiğinizde zaten içindekileri dışarıya aksidir. Eğer o zehirse onu içemiyorsun. Yok eğer içindeki muhabbetse, Allah'ın güzelliği ise, isimleri ise bu durumda onu bir daha seversin. Eşine aşık olursun yani. Evlenirken buna dikkat etmek gerekir. Diyelim ki evlendik. Evlendikten sonra aynı şekilde ya hayatı beraber yaşarız ama böyle bir mecburiyetimiz de yoktur. Allah kimseyi mecbur etmemiş. Evet. Allah'ın en sevmediği şey helal ama sevmediği şey boşanmaktır Ama bizi birbirimize mecbur da etmiyor. Ya güzellikle anlaşırsınız ya da güzellikle ayrılırsınız dedi. Allah ikisini de fazlından ikramından onları zengin eder, onlara ikram eder. Böyle bir endişeniz de olmasın dedi. Sizin Rabbiniz benim diyor. Siz birbirinizin Rabbi değilsiniz. Eğer güzellikle yaşayacaksanız Allah'ın rızasını ebedi hayatınızı kazanmak için birbirinize yardımcı olacaksanız yolu beraber yürüyün yok birbirinizi meşgul edecekseniz birbirinizin hayatını cehenneme çevirecekseniz kendinizi zulüm içinde görecekseniz eğer o sorunlar, sıkıntılar sizi Allah'tan, Allah yolundan Allah'a kulluk yapmaktan, ibadet yapmaktan koyuyorsa, meşgul ediyorsa bu durumda eğer ayrılmazsak kendimize, birbirimize zulmetmiş oluruz. O evlilik evlilik değildir. Evlilik olmaz. Onun için her iki tarafın da Allah'a güvenmesi gerekir. Ya güzellikle beraber yaşarlar ya da güzellikle birbirlerinden ayrılırlar. Allah'ın hesabını yaparlar. Korkup endişe etmek doğru değil. Bizim sahibimiz Allah'tır. Bizim vekilimiz Allah'tır. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Ona güvenmemiz gerekir. Tevekkül etmemiz gerekir. Ona tevekkül ettiğimizde göreceğiz ki Rabbimiz vekil olarak bize gereken muameleyi yapar. Ama ben kendi işimi kendim hallederim. Ben biliyorum dersek işimi işimiz bize kalır. Yüzümüze, gözümüze bulaştırırız. İçinden de çıkamayız. Allah'a tevekkül edemediğimizden maneviyatımız da bozulur. Bu dünya hayatı ebedi hayatımızı kazanmak içindir. Kazanmamız içindir. Hazreti insan olmamız içindir. Eğer birbirimizi meşgul edip Allah yolundan alıkoyuyorsak bu durumda bu yanlış bir birliktelik, yanlış bir beraberlik, yanlış bir evliliktir. Yanlışı düzeltmek gerekir. Eğer yanlışsa düzeltmek gerekir. Korkup endişe etmek doğru değildir. Allah öyle buyurdu. Allah'a güvenin dedi. Rahat olun dedi. İşi siz yapmayacaksın. Sen kulluğunu yap. O salihlerin işini görür dedi. Sen salih bir kul olmaya çalış. Gerekeni yap. Allah senin adına gerekeni yapar. Senin işini görür. Her konuda bu böyledir. Evet inşallah iterlidir. Bizgin Yavuz hadislere göre evde resim ve heykel bulundurmak sakıncalıdır. Bunun sebebini hocamız açıklayabilir mi? Selametle demiş. Allah razı olsun. Her dönemde mutlaka farklı bakışlar vardır. İnsanların bakışı yani bakış olarak. Mesela Resulullah Efendimiz'in döneminde insanlar puta tapıyor, heykele tapıyor veya resmettiği bir şeye tapıyor veya yolculuk esnasında yani orada üç beş tane taş varsa taşların en güzelliği hangisiyse onu alıp götürüp önüne koyup ona secde ediyor. Böyle bir ortamda evet, Resulullah Efendimiz heykellerin, resimlerin veya resmedilmiş, taşa veya başka bir şey resmedilmiş şeylerin resmini yasaklamıştır. Haram demek başka bir şey, Yasaklamış demek başka bir şey. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın haram koyma yetkisi var mıdır? Haşa. Allah neyi haram ettiyse o onu haram eder. Ama yasaklama yetkisi vardır. Neye göre? Duruma göre yasaklama yetkisi vardır. Sonra o yasağı değiştirme yetkisi vardır. Duruma göre. Eğer mesela daha önce kabir ziyaretlerini yasakladı. Daha sonra serbest bıraktı. Neden? Çünkü insanlar kabire gittiğinde kendi atalarını o kadar yüceltiyorlardı ki onların gözünde böyle farklı bir şey, sanki taşa tapar gibi bir durum meydana gelince yasakladı. Sonra o insanların manevi maneviyatları değişince, bakışları değişince serbest bıraktı. Bu da aynen öyledir. Eskiden öyleydi, şimdi öyle de eğer. Şimdi, yani ameller niyete göredir biri bir heykel evine aldığında örnek veriyorum, heykel evinde var veya resim vardır. Onun onlara tapma, secde etmek gibi bir durum söz konusu olur mu? Olmaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yoksa bu durumda, bu sorunda ortadan kalkmıştır. Yani e, hadise göre dediler ya. Şu anda böyle bir sorun Olmaz. E, Buna beraber e, belki hoş değil dese olur. Hoş karşılanmaz dese olur. Şık durmaz dese olur. Yani manevi olarak şık durmuyor dese olur. Resim için olmaz ama e, heykel için öyle söylese uygundur. Olabilir. Ama e, herhangi bir sorun da yoktur. Herhangi bir sıkıntı da olmaz. E, tabii e, aynı zamanda alemlerimiz bu işi biraz fazla abarttılar. Hatta ki kim bir resim yaparsa, resim çekerse, heykel yaparsa rahmet günü, Allah sen bunu yapmışsın, hadi buna ruf öfle der. O da öfleyemez, onu cehenneme gönderir dediler. Böyle bu kadar da insanın kendi kafasından din üretmesi e, sınırı haddi aşmaktır. Ameller söyledi, niyete göredir. Yani kimse o heykele bir tazimde bulunmuyor, bir saygı göstermiyor. Böyle bir şey yok. Süs olarak koymuş oraya. Aslında karşılığa söylüyorlar, süre tamamdır. Evet. Tamamsa tamamdır inşallah. Tamamdır inşallah. Son olarak söylemek istediniz. Her evet. şeyler varsa. Şu içinde bulunduğumuz ortamda memleketin hali ortadadır. Komşu memleketlerin hali ortadadır. Her ne geliyorsa başımıza bilelim ki Allah'ın buyurduğu gibi... <gülüyor> Uhud Savaşı'nda müminler dediler ki, bu nereden başımıza geldi? Allah cevap verdi onlara, de ki kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı, peygamberinizi dinlemediğinizden dolayı, peygamberinize tabi olmadığınızdan dolayı başınıza geldi. Bilelim ki eğer biz de Resulullah Efendimiz'e tabi olmasak, Rabbimizi dinlemesek, Bizim de başımıza gelecek olan odur. Memleketin, evet, Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi, Lübnan gibi, o diğer ülkeler gibi olması an meselesidir. Kim yapıyor bunu? Evet, insanları suçluyoruz ama onları yönlendiren biri vardır. O iblisin ta kendisidir. Kendi avanesiyle beraber, kendisine tabi olan şeytanlarla beraber ne yapıyor? İnsanları birbirine öldürtüyor, birbirine düşman yapıyor. Hatta müminleri birbirine düşman yapıyor. Şu mezhepten, bu mezhepten diye müminleri birbirine düşman yapıyor. Hiçbir mümine yakışır mı? Zulüm olurken, kan dökülürken, insanlar öldürülürken yani nasıl ben müminim diye biliyor? Nasıl ona doğru diyebiliyor. Hak diyebiliyor. Haklı diyebiliyor. Eğer Rabbimizden yüz çevirdiysek bilelim ki Allah'ın gazabı gelir. Allah'a kul olmadığımız için. Mülk Allah'ındır. Kullar da O'nun kuludur. Allah'ın kulları üzerinde bir muradi vardır ki o da kulluktur, abdiyettir. İnsan olmaktır. Güzel yapmaktır. Doğru yapmaktır. Sevmektir. Sevmeden olmuyor. İman etmeden olmuyor. Allah müminleri tarif ederken siz öyle kimselersiniz ki onlar, ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz dedi. Çünkü siz bütün kitaplara, kitabın bütününe iman edersiniz. Böyle birkaç ayete değil. Birkaç ayet önüne koyuyor. Bak tür bu ayete göre böyledir senin kitabın bütününe iman etmen lazım kitabın bütününe iman edersen ne olur bütün insanları seversin Allah için seversin neden dolayı imanından dolayı eğer kitabın bütününe iman edersen Rabbini dinlersen Rabbinin senden ne istediğini anlarsın bir kul eğer Allah'ı severse Allah'ı sevince Allah'ın nazarıyla nazar eder derdi Allah'ın rızası olur ebedi hayati olur Derdi kulluk olur. Derdi güzel yapmak olur. Derdi insanlara, insanlığa rahmet olmak olur. Eğer böyle değilse bu durumda Allah ile beraber olamamış. Dolayısıyla Allah'a iman da edememiş demektir bu. Bize düşen kendi hesabımızı yapmaktır. Kulluğumuzun hesabını yapmaktır. imanımızın hesabını yapmaktır. Allah'ın hesabını yapmaktır. Allah'ın hesabını, Allah hesabını yapmadan konuşanlar, düşünenler, Buna beraber amelde bulunanlar, işte bulunanlar Rabbini ciddiye almadığı için Rabbini Rab olarak kabul edememiş demektir. Kendini de insan olarak kabul edememiş demektir. Rabbini kaybetmeye, insanlığını kaybetmeye mahkum olur. Allah bizi birbirimizi sevenlerden eylesin. Amin. Mümince Düşünen, mümince konuşan, mümince hareket edenlerden eylesin. Allah'a ters düşenlerden eylemesin. Resulüne ters düşenlerden eylemesin. Allah'ın kelamına ters düşenlerden eylemesin. İnsani düşman olarak görenlerden eylemesin. Düşman olarak şeytani iblisi görenlerden eylesin. Allah bizi zalimlerden yana eylemesin. Küfürden yana olanları eylemesin. Nifaktan münafaklıktan yana olanlardan eylemesin. Birbirini çekiştiren, eleştiren, gıybet eden, iftira atanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Allah'a karşı sadakatini ispatlayan, ispatlamaya çalışanlardan eylesin. Amin. Allah bizi sadıklarla beraber olanlardan eylesin. Amin. Allah bütün kardeşlerimizden bizi dinleyen, izleyen, bütün kardeşlerimizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Onların üzerine olsun. Artışlarımıza muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, soramadığımız sorular vardır. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Veya hafta içi göndermek istediğiniz soru ve sorunlar olabilir. Bunları da inşallah sorabiliriz. İnşallah bir sonraki programda tekrar Efendimizle buluşuruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Esen kalınız efendim.